28. mektup. Şu mektup 8 meseledir. Birinci risale olan birinci mesele. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum mir Eğer rüya tabirini biliyorsanız, saniyen, 3 sene evvel benimle görüştükten 3 gün sonra tabiri çıkmış, Tevri tezahür etmiş eski bir rüyanızın şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübarek, müjdeli rüya, mürur zamana uğramış manasını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu neşe neşetperestem, neşe perestem, men gulam şemsem el simsimi huyem haber ben ne geceyim ne de geceye kulluk ederim ben bir hakikat güneşinin hadimiyim ki size ondan haber getiriyorum an hayalatiki dami evliyas aksimah rüyam mustane hubes Enbiya'ya tuzak olan hayaller, ilahi bahçelerin, ay yüzlü güzellerinin akisleridir. Evet kardeşim, seninle mahz hakikat dersini müzakereye alışmışız. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları, hakiki bir surette mevzu bahis etmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden, o cüz'i hadise-i nev'iye münasebetiyle, küçük bir kardeşi olan mevme ait ilmi ve dusuri olarak altörlükte-i hakikatı, Ayet Kur'an'ın işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Yedincisinde senin rüyana kısa bir tabir verilecek. Birincisi, Sure-i Yusuf'un mühim bir esası, Rüya-i Yusufiye olduğu gibi, وَجَعَنَّا لَوْلَكُمْ سُبَعْتَى Uykunuzu bir istirahat kıldı. Ayeti misilli, çok ayetlerle, rüyada ve nevmde, perdeli olarak ehemmiyetli hakikatlar var olduğunu gösterir. İkincisi, Kur'an ile tefeyüle, ve rüyaya itimada ehl hakikat taraftar değiller. Çünkü kuran Hakim, ehli i küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefeülde, kafire ait şiddeti tefeül eden insana çıktığı vakit geis veriyor, kalbi müşerbeş ediyor. Hem rüya dahi hayır iken, bazı aksa hakikatle göründüğü için şer telaffi edilir, yese düşürür, kuvve-i maneviyeyi su izan verir. Çok rüyalar var ki, Sureti dehşetli, zararlı, münevdes iken kabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikatı mabeynindeki münasebeti bulamadığı için lüzumsuz felaş eder, meyus olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki ehl hakikat gibi ve İmam-ı Rabbani misilli başta neşeden, neşetperesten dedim. Üçüncüsü hadis-i sahihle.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 tabire değmez rüyalarda da dâkildir. değmiyor. Manası varsa da yok. Ya mizacın inhiratından, kuvve hayaliye, şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor. Yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyid hadisatı hayal-i eder. tabir ve tasvir eder. Başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım avras-u ahlamdır. Kabire değmiyor. Üçüncü kısım ki rüya sadıkadır. O doğrudan doğruya, mahiyet-i insaniyedeki latif i rabbaniye, alem şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alem-i karşı bir münasebet bulur, bir mentez açar. O mentez de vuku'a gelmeye hazırlanan hadiselere bakar. Veleyhi Mahfuz'un cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümunelerinden bir isme rast gelir. Bazı vakıat-ı hakikiyeyi görür. Ve o vakıatta bazen hayal tasarlıf eder, suret, libasları giydirir. Bu kısmın çok envaı ve tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar. Bazen bir ince perde altında çıkıyor. Bazen kalınca bir perde ile sarılıyor. Hadis-i şerifte gelmiş ki, Resul-i vesselamın didayet-i gördüğü rüyalar Subhun inkişafı gibi zahir, açık, doğru çıkıyordu. Beşincisi, rüyan ı sadıka, hissi kablel vuku'un fazla inkişafıdır. Hissi kablel vuku ise herkeste cüz-i vardır. Hatta hayvanlarda dahi vardır. Hatta bir zaman ben bu hissi kablel vuku'u zahiri ve batini meşhur duygulara ilave olarak insanda ve hayvanda saika ve şaika namıyla aynı samia ve basıra gibi iki hissi akari bilmen, bulmuştum. Ehl-i dalalet ve ehli i felsefe o gayr-i hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabi diyorlar. Haşa, sevki tabi değil. Belki bir nevi ilham-ı fıtri olarak insan ve hayvanı kaderi ilahe sevk ediyor. Mesela kedi gibi bazı hayvan gözükür olduğu vakit o sevki kaderi ile gider, gözüne ilaç olan bir ot bulur, gözüne sürer, iyi olur. Hem ruh-i zeminin sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muvazzaf, kartal gibi akülün lahim kuşlara, bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu o sevk kaderi ile ve o istikaddel vuku ilhamıyla ve o saika-i ilahi ile bildirilir ve bulunlar. Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu, yaşı bir gün iken havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek o sevki kaderi ile ve o saika ilhamı ile döner yuvasına girer. Hatta herkesin başında çok defa tekerrür ediyor ki birisinden bahsediyorken ani kapı açılarak tahminin tevkinde aynı adam gelir hatta kürtçe durubu emseldendir naki kerbine kalander li verine yani kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırlar vur çünkü kurt geliyor Demek bir hiss kablel vuku ile latife-i rabbaniye, o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihata etmuhu için kasten değil, ihtiyarsız olarak bahsetmeye seyit eder. Ehl-i bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Hatta bir zaman bende şu nevi fazla idi. Bu hali bir düstur içine almak istedim fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehl-i ve bağusus ehl-i velayette bu his-i kabrel vuku fazla inkişah eder. Keramet-kârane asarını gösterir. İşte umum, avam için dahi bir nevi velayet velayete mazhariyet var ki rüyay-i sadıkada, evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlardır. Evet, uyku nasıl ki avam için rüyay-i sadıkaciyetinde bir mertebe-i velayet fikrindedir. Öyle de umum içindir. Gayet güzel ve muhteşem bir sinemayi Rabbaniye'nin seyrangahıdır. Fakat güzel ahlaklı, güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhaları görür. Fena ahlaklı, fena düşündüğünden fena levhaları görür. Hem herkes için, alem-i şehadet içinde alem-i gaybe bakan bir penceredir. Hem mukayyet ve fani insanlar için sahay ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mashar ve mazi ve müstakkaydır. hal hükmünde bir temaşagâhtır. Hem tekalif-i hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken ziyeruhların istirahatgahıdır İşte bu gibi sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا <gülüyor> Uykunuzu bir istirahat kıldık. Nev'indeki ayetlerle hakikat-i nevmiyeyi ehemmiyette ders veriyor. Altıncısı ve en mühimi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 Ve gecede onları görmekle, bilimle değil, gözümle okuduğum bana katli olmuştur. Bir değil, yüz değil, belki bin defa gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veya söylediğim meseleler o gecenin gündüzünde az bir tabirle aynen çıkıyor. Demek en cüz'i hadisat vukua gelmeden evvel hem mukayyettir hem yazılmıştır. Demek ki sabit yok. Hadisat boş gelmiyor.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 o hakikatın temessülatıdır. Şöyle ki, o nasi meydanlık, alemi İslamiyet'tir. Meydanlığın nihayetindeki mescid, İsparta birayetidir. Etrafı bulanık, çamurlusu, hal ve zamanın sefahet ve atalet ve bid'atlar bataklığıdır. Sen selametle bulaşmadan, süratle mescide eriştiğin, herkesten evvel, envar var kuraniyeye sahip çıkıp, kalbini bozmadan sağlam tadına işarettir. Mescitteki küçük cemaat ise Hattı, Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüştü, Bekir, Mustafa, Ali, Zülhü, Lütfi, Hüsrev, Rehfek gibi sözlerin hamleleridir. Ufak kürsü ise bağla gibi küçük bir köydür. Yüksek ses ise sözlerdeki kuvvet ve sürat-i intişarlarına Birinci safta sana taksis edilen makam ise Abdurrahman'dan sana minhal kalan yerdir. O cemaat telsiz aletlerin ahizeleri hükmünde bütün dünyaya ders işittirmek, istemek işareti ve hakikati ise inşallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iselerde, ileride tevfik ilahi ile birer şeceri âliye hükmüne geçerler ve birer telsiz taligafın merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir ise hulusiye omuz omuza verecek. belki geçecek birisi, naşirler ve talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim, fakat katkıya hükmedemem. O genç, kuvve-i velayetle meydana atılacak bir zattır. Sair muhtaları, sen benim bedelime kabir et. Senin gibi dostlarla uzun konuşmak, hem tatlı hem mahmul olduğundan, şu kısa meselede uzun konuştum. Ben israf ettim. Fakat nevra e ait olan, ayat Kur'aniyenin bir nevi tefsirine, ...işaret etmek niyetiyle başladığımdan inşallah o israf afferur veya israf olmaz.